Boş yaşam için teknoloji. Merhaba. Amasya'da Hema Termik Santral projesi için çevresel etki değerlendirmesi yani ÇED Olumlu raporu verildikten sonra Barton platformu Amasya ve Barton'da #davacıyim kampanyasıyla 1 ay boyunca standlar açıp halk toplantıları yaparak yurttaşları bilgilendirmiş ve bu davaya müdahil olmalarını sağlamıştı. 1 aylık süreç içerisinde 6 bin nüfusluk ilçede 2000 kişi bu davaya müdahil oldu. Evrenselden Ali Cem Aydın'ın haberine göre Barton Platformu hematermik santrali ÇED olumlu kararına karşı 2000 kişinin katılımıyla bugün dava açıyor. Dava süreci için Barton Platformu tarafından oluşturulan avukat grubu içerisinde yer alan Avukat Berkaydal, Türkiye'nin en geniş katılımlı davasını açıyoruz dedi. Hematermik santrali için verilen ÇED olumlu raporunun hukuksuz olduğunu belirten Avukat Berkaydal, Hema Termik Santral Projesi verilen çet olumlu kararı tamamen hukuksuz bir karardır. Amacımız tabandan mahkemeye bir baskı oluşturarak mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesidir diye konuştu. Mahkemenin adil bir karar vermesi halinde davayı kazanacaklarını ve Hema Termik Santral Projesi verilen çet olumlu kararının yürütmesinin durduracağının altını çizen dal. 6 bin nüfuslu bir ilçede 2 bin kişi bu davaya müdahil oldu. Bunun anlamı biz termik santral istemiyoruzdur. Biliyoruz ki mahkeme adil bir karar verirse davayı kazanacağız. Fakat davayı kaybetsek bile Amasra halkı bu termik santrali yaptırmayacaktır dedi. 2010 yılından beri Amasra halkı termik santral yapımına karşı çeşitli alanlarda mücadele verdi. Termik santraliyle ilgili yapılmak istenen 9 farklı çet halkın katılımı toplantısını yaptırmadı. Termik santral yapılmaması için bakanlığa 42 bin kişi dilekçe verdi Kepenk kapatma, insan zinciri oluşturma, basın açıklamaları ve binlerce kişinin katılımıyla mitingler düzenlendi. Tüm bunlara rağmen yine de ÇED olumlu raporu verildi diye konuştu kendisi. Jeotermal enerji santralleri JES nedeniyle zor günlerden geçen Aydınlılar yaşam alanlarını koruma mücadelesine bırakmıyor. Germencik ilçesi Tekin Köyü yakınlarında zeytinliklerin ve incir bahçelerinin ortasında kurulmak istenen Jeotermal enerji santraline verilen çet gerekli değildir kararı yargıdan döndü. Tekin köylülerinin jeotermal elektrik santrali istemediklerini yetkililere defalarca iletmelerine rağmen firmaya Aydın Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2014 Eylül'ünde verilen çet gerekli değildir kararına karşı köyler dava açmıştı. Jeotermal kuyu ve santrallerin işgaline uğrayan Germencik'te açılan bu ilk jeotermal davasında Mahkeme bilirkişi incelemesi istemişti. Bunun üzerine Prof. Dr. Gültekin Tarcan 9 Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Sezai Delibacak Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Yardımcı Doçent Doktor Sevgi Tokgöz Güneş'ten 9 Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü oluşan bir bilirkişi heyeti hazırladığı raporda proje tanıtım dosyasının son derece özensiz hazırlandığını ortaya koymuştu. Aydın 2. İdare Mahkemesi'de geçtiğimiz günlerde verdiği kararında Aydın Valiliği Çevre ve İl Şehircilik Müdürlüğü'nün bu jeotermal santral için verdiği çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararını iptal etmişti. Köylülerin avukatı Akın Yakan mahkemenin bu kararının köylülerce sevinçle karşılandığını belirterek halk inandı mı her şeyi başarır. Önce halk inanmalı, sahip çıkmalı sorunlarına dedi. Aydın'da jeotermal santral ruhsatı alan ilin yüz ölçümünün neredeyse %80'ini vermişti. Kaplayan bir alanda şimdiye kadar açılan kuyu sayısı ise 300'ü geçerken ovada kurulan santral sayısı ise 15'i buldu. Türkiye'nin önemli sermaye gruplarının adeta üşüştüğü Aydın Ovası AKP hükümeti tarafından Jiyotermal'in başkenti yapılmak isteniyor. Çoğunlukla tarımla geçinen aydınlar daha şimdiden tarım ürünlerindeki bozulmalardan Jiyotermal çalışmalar sebebiyle buhar, zehirli gaz ve akışkanların çevre ve sağlığa olumsuz etkileriyle boğuşmaya başladılar deniyor açıklamada. Dünya Gıda Egemenliği Forumu'na Türkiye'den Çiftçi san katıldı. Açılış konuşmalarında çiftçilerin gıda ve iklim krizinde çözümün önemli bir parçası olduğu vurgulandı. Konuşmacılardan La Via Campesina Genel Koordinatörü Elizabeth Moffu konuşmasında tarımın şirketleşmesi nedeniyle Küçük çiftçilerin topraklarından olduğunu söyledi, Bonfou konuşmasını şöyle sürdürdü. Çok uluslu şirketlere karşı geleneksel gıdayı korumak sürdürülebilir, tarıma devam ederek toprak anaya iyi bakmak gerekiyor. Özelleştirme ve kota kontrolü çiftçiler gibi balıkçıların da haklarını gasp ediyor. Gıda politikalarının oluşturulması sürecinde yerel örgütler, alıcılar ve küçük üreticiler dahil olmalı. Çiftçiler gıda ve iklim krizinin çözümünün asıl parçası, nihai amaç herkesin birlik ve beraberlik içinde Sıkı çalışmayla sağlıklı gıdaya ulaşmasıdır dedi. Lavia Campesina'yı temsilen mülteciliğin nedenleri hakkında konuşan Çiftçi Sen Genel Sekreteri Ali Bülent Erdemse konuşmasına Türkiye ve Orta Doğu'daki savaş nedeniyle en fazla mültecilik sorunuyla karşı karşıya kalan bir ülkeden geldiğini belirterek öncelikli olarak savaşa karşı barışı savunmak gerektiğini altını çizdi. Dedi ki madencilik, inşaat, yol, enerji yatırımları ve tarımın şirketleşmesi toprak gaspına neden oluyor. Gerek yasa zoruyla gerekse satın almalarla köylüler topraklarını kaybediyor. Bu nedenle yaşadıkları yerleri terk ederek mülteci olmak zorunda kalıyorlar diye konuştu kendisi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri